Ioara marjein să-n spun naioc când săvi Ioara marjein să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 Holland Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Ban Merke Tenceoğlu, ben. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Tuna'nın bir yanı 7 dakikadır devam ediyor. Uzun bir şarkı ile başladık. <gülüyor> Bugün müzik yoluyla e, Ermenilerle bir yakınlık kurmaya çalışacağız. Müziğin kılavuzluğunda o insanların halk müziği söylemlerini, e, halk müziği geleneklerini e, kenarından da olsa e, ne diyelim, tadmaya çalışacağız, öğrenmeye çalışacağız, e, hissetmeye çalışacağız. 1915 olaylarını hatırlayacağız. E, aslında genellikle her sene böyle bir program yapıyorum. Çünkü Türkiye'de yüzleşme serüveni Bitecek diye düşünürken daha başlamadı bile hatta sabah e, açık gazetede söylendiği gibi e, yine karanlık bir döneme girildi işte törenler kullanılan sözcükler yüzünden iptal edilmeye başlandı yine sanki bir e, ne diyelim bir yıldız parladı ve söndü e, ülkemiz için. Ama biz baştan beri e, farklı düşünen insanlar olarak e, bu yüzleşmenin bir an önce gerçekleşmesini ve e, karşılıklı sıkıntıların en azından rahat rahat konuşulup e, bir kenara konabilmesi için e, zaman kay kaybedilmemesi gerektiğini düşünen insanlarız. E, 1915'te e, olan şeyleri e, yüzlerce kitap yazıyor. Artık tekrar etmeyeyim. E, bir devlet ve çok da organize olmayan bir halk karşı karşıya. Sonuçta e, savaş durumu elbette halklar karşılıklı birbirinin canını okudular, birbirini boğazladılar. Ama e, organize bir e, hareket olarak organize bir e, Tavır olarak Ermeniler e, Anadolu topraklarından e, asker eşliğinde sürüldüler. Bir tane Türküde dediği gibi e, binin bir uğruna ya da binin bir yüzünden giden Ermeni giden yiğitler diyor Türküde Türkçe olarak diyor. E, sonuç olarak hani yaşın yanında. E, Konunun yanında yaşında yanması gibi bir şey. Ee, tabii çok büyük bir dünya ölçüsünde bir felaket gerçekleşti. Ee, aslında bunun üzerinde bu kadar durulmasının nedeni bir türlü kabul edilmek istenmemesi. Ee, bazı arkadaşlar bana diyorlar ki e, aynı hassasiyeti e, Bosna için, Ruanda için e, gösteriyor musunuz? Tabii ki gösteriyoruz. E, ama gerek Ruanda'da, gerek Bosna'da yaşananlar, gerek Darfur'da yaşananlar, gerek e, Sri Lanka'da yaşananlar. E, bu, bu konuda sayısız katliam, sayısız e, soykırım var. E, en sonunda e, Birmania'daki eski deyimiyle e, bugünkü deyimiyle de Myanmar'da olup bitenleri hep izliyoruz kaygıyla. Ama bütün bunlar uluslararası camiada kabul ...edilen, tartışılmayan şeyler. Ee, buna karşın biz hala bilmem ne, bilmem herhangi bir parlamento e, Ermeni soykırımını tanıdı diye e, kıyameti koparıyoruz. hani Belki kabul görse bu kadar üzerinde durmayacağız. Biz de ısrarla üzerine gitmek istiyoruz çünkü. Evet bugün e, bu arka plan konuşmasını e, geçip... Şarkılarımızı dinlemeye devam edelim. Çeşitli albümler getirdim sizlere. Ee, bu albümlerin önemli bir kısmını bana e, sevgili Sara Usta verdi. Programcımız pazar geceleri 11'de e, sizlerle buluşuyor. Açık radyo dinleyicileriyle buluşuyor. E, ona çok teşekkür ediyorum. E, ayrıca okuyucum olarak, gözüm olarak bana yardımı dokunan sevgili Onur Ertürk'e e, teşekkür ediyorum. Geçen hafta buradaydı zaten. Ee, Kafkasyan ansambla başladık. Bir ağır havayla e, girdik programa. Kafkasyan ansambledan e, iki örnek daha dinleyeceğiz. E, Tuna'nın biri yanında. Bugün Tuna'dan epey uzağız ama zaten bu zaman zaman oluyor. Yesu kiku zem yarodjan hamarts te kya Hamos kiküz emyar can hamar zıt e kamar. Yehu yar serink uçt oynar, nare nard oynar, nare nard. Mon varcın kırkuj uçt hamos kike berem yar can hamar zıt e kamar. berem yar can hamar zıt e İm yar mekujare oynar, nare nard oynar. Afsos vursir te kare hamuski kuzem yar ojan hamartse te kyamar hamuski kuzem yar ojan hamartse Yer polk idem kezim artık hoy nar nar enar hoy nar nar enar gamateli durbat hamos kike berem yarjan hamardı tekamar hamos kike berem yarjan hamardı tekamar İsa yarız cahelen hoy nar, nar nar enar hoy nar, nar, nar Hamar, hamoski ku zem yarjan. Hamar ta tey kamar. Hamoski ke berem yarjan. Hamar ta tey kamar. Janoy, janoy, janoy, jan. Janoy, janoy, janoy, jan. Choli ke rungerge. Ապօ դադ դարկեք զիս ճարչի մարտու միտեք զիս ամրեոս կի մորնազիս ջան ой ջան ой Jan oğlu Jan oğlu Jan oğlu Jan, Jan oğlu karnertuch marjan, çolikarun <Sessizlik> gergenviz, apoda dekar kekziz, julhak nimaniz Can o can ocancam Can o karner Tumarcan Can o can ocancam Can o karner Tumar can Çolik karun gergemsiz. Apoda de karkesz. Hovi marda veksiz. Sahari ho vermantaziz. Urkulvi meçkançuzis jan o jan o jan o jan jan o ikerner tuhmar jan jan o jan jan o jan tuhmar jan Evet bugün Turan'ın bir yanında 1915'i anımsıyoruz ee, ve Ermeniciye halk şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. Hemen bir hatamı düzeltiyorum. Az önce dinlediğimiz Kafkasyan ansambul değil Karot ansambul. Ee, doğru anımsıyorsam bu e, İsviçre'de Face Music adlı bir firma tarafından yayınlanmış çok özel bir e, kayıt. E, sanıyorum iki albümlerini yayınladığı. Karot ensemble'ın Face Music Bir aile topluluğu bu e, Kafkasya'nın ensemble'u şimdi dinleyeceğiz e, Üç parça seçtim size. İlki çok bilinen bir şarkının e, enstrümantal versiyonu Kamança'yla yani bir, bir Kemençeyle çalınıyor e, Ermeni Kamança'sıyla e, Garavani diye biliyoruz biz bu parçayı arkasından da iki canlı halk türküsü Kafkasya Ensemble. Evet, Kafkasya'nın ensemble'lu dinledik. Üç şarkıda, evet 1915'i hatırlıyoruz bugün ve Ermeni halk şarkıları dinletiyorum size. Sırada e, yine meşhur bir şarkıcı e, Anaït e, Gakavik var. Ondan iki parça seçmişim. Ne Night Gakawiki dinledik yine Avrupa'da yayınlanmış değerli bir albümdü sırada Fransız Radyosu Okora tarafından yayınlanmış bir albüm var Armenian Folk and Ashu Songs Ashu dediğimiz bildiğimiz aşık şarkıları albümün ilk bölümünde bir takım alan kayıtları var yerinde kayıtlar var Arkasından da eski kayıtlardan aşık e, ozanların e, türkülerini bir araya getirmiş bir albüm. Çok değerli, çok güzel bir antoloji. Size oradan 3 şarkı seçmişim, dinliyoruz. çiği şer oker tasamın he te de yarıs bah tege ngargem madan çere siron <Sessizlik> tasam anam anamama me with İzlediğiniz Evet sevgili dostlar. E, bugün 1915 için şarkılar, türküler çalıyoruz. Eee hatırlamak için tabii ki. Eee aşık şarkıları çalmaya başlamıştık demin. Sanatlı şarkın şarkılar bunlar. Tabii eee Ermeni halk müziğinin en büyük aşığı, kimsenin tartışmadığı bir şey bu, Sayatnova'dır. 18. yüzyılda e, yaşamış bir usta. kamancasıyla saray saray, köy köy gezmiş. E, onun adına kurulmuş, meşhur bir Sayatnova ansambulu var. Bu topluluğun 2013'te Moskova'da verdiği konserden, e, yani canlı kayıtlılar, 3 e, şarkı seçtim size. I can't. Evet bin, 2013'te e, Sayat Nova ensemble'nin en büyük ismini en büyük aşıktan alan, en büyük Ermeni aşığından alan Sayat Nova ensemble'nin Moskova kanserinden 3 şarkı dinlettim sizlere. Şimdi e, datevik diye bildiğimiz bir caz, caz şarkısı var, şarkıcısı var. E, aslında genel olarak caz söylüyor, fakat her albümünde mutlaka, e, hatta bir albümünün çoğu <gülüyor> hemen hemen hepsi Ermenice şarkılardan oluşuyor. Ama bu albüm ağırlıklı olarak İngilizce şarkılardan oluşan bir caz albümü. E, Ballads from the Black Sea adını taşıyor. Karadeniz'den Balatlar adını taşıyor bu albüm. E, bu albümden Dativik adıyla bildiğimiz şarkısı şarkısından bir balatla bitiriyoruz bugün. Si Evet sevgili dostlar bugün de 1915'i anımsadığımız programımızı bitirmiş olduk. Datevik Datevik'in söylediği bir e, balatla e, bitirmiş olduk. Evet program sonrasında telefonun başında olacağım yine. 0212 343 40 40 numaralı telefondan bana ulaşma şansınız var. Her türlü sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Mecrasından tabi. Ve hem bu programı hem de bunların öncekileri tunaninberiani.blogspot.com'dan e, dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Telefonumuzu yeniden anımsatayım. 0212 343 40 40 15 dakika için buradayım. E, önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. Sevgiler ve saygılar. <gülüyor> Carrmanjei n-săm spune